Serdar Bey, kalabalık bir ailede büyümüş, ailenin ilk erkek çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Kendisinden sonra dört kardeşi daha olmuş. Serdar Bey, ailesi tarafından erken yaşta bir ototamircisinin yanına çırak olarak verilmiş. Ve okul hayatını daha ortaokulun başındaken bitmiş. Daha sonra ise kendi tamir dükkanını açmış. Sonrasında kardeşlerini okutmuş, iki kız kardeşini evlendirmiş, ardından kendisi de annesinin bulduğu bir kızcağızla evlenmiş. Serdar Bey'in babası çocuk yaşta çalışmaya başladığı için kırklı yaşlarında emekli olmuş, bir daha da çalışmak istememiş. Emekli olduğundan beri de sabah kalkınca kahvaltısını yapar, mahallenin kahvehanesine gider, eve geç saatlerde gelirmiş. Ailesinin tüm maddi ve manevi yükü Serdar Bey'in omuzlarındaymış. Evlenip ayrı eve çıksa bile her akşam iş dönüşü önce ailesine uğrar, aldığı ekmeği verir, orada biraz oturup sonra eşinin ve çocuklarının yanına gidermiş. Serdar Bey'in karısı bu durumdan rahatsız olsa da ses çıkaramazmış. Çocukları hatırına her şeyi sineye çekmiş. Serdar Bey de olanların farkındaymış aslında. Ama anadır, babadır, kardeştir diye her şeye koşturmuş... Ta ki Serdar Bey'in annesi Hüsniye Hanım, Serdar Bey'in küçük oğlunun senet borcunu kapatmasını isteyene kadar. Serdar Bey yıllarca erkek kardeşinin arkasını toplamış. etraf Etraftan alıp ödeyemediği borçları ödemiş. Hatta eniştesine bankadan kredi çekebilmesi için kefil olmuş. Eniştesi krediyi ödeyemeyince de Serdar Bey arabasını satıp borcu kapatmak zorunda kalmış. Hayatı boyunca ailesinde bir sorun olsa Serdar Bey halleder, Serdar Bey yapar, Serdar Bey eder olarak yaklaşılmış. Evet aile içi sınırların ihlal edildiği bu öykümüze bakalım bugün uzmanımız nasıl yorum getirecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese selamlar muhabbetler yine bir adım adım insanla ekranlara geldik sizde ekranlarınızın başına hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyelim ve bugün çok önemli bir konu aile içinde sınır ihlallerinden bahsedeceğiz. Öykümüzde anlattığımız üzere sınırları hiçe sayılmış bir Serdar Bey ile geldik ve efendim en detaylı haliyle değerlendireceğiz sizden gelen sorularınızı yanıtlayacağız ve sorular için tabi ki adres adım adım insan instagram hesapları diyoruz ve efendim Bugünkü konuğum da klinik psikolog Zehra Binici Tekin hanımefendi. Buradalar, hoş gelmişler diyelim. Teşekkür ediyorum, hoş Nasılsınız? buldum. Teşekkürler. Bir hafta arayla e, sizle sohbet edebilmek ol, e, olmak güzel olacak. E, heyecanlı da bir konu. Evet. E, Serdar Bey'e çok karşılaştığımız, çok rastladığımız e, hem terapilerde hem e, gündelik hayatımıza e, sıkça benzer hikayelerin duyduğumuz bir durum aslında. Aslında Serdar Bey'in öyküsünü anlatırken bu Hatice Hanım olabilir, Fatma Hanım, Ayşe Hanım olabilir, Murat Bey olabilir. Yani kadın erkek efendim karşılaşılan bir durum. Sınır ihlali dediğimiz şey aslında hani ailenin kurtarıcısı. Tırnak içinde söylemek istiyorum bu ifadeyi. Kurtarıcısı aslında kurbanı olarak seçilen kişidir. Ne zaman ailede bir sorun olsa o yetişir, o çözer, o yapar. Kendinden gider aslında farkında olmadan. Ama şunu da biliyoruz biz Türk toplumu olarak ve tabii ki dini hassasiyetleri olarak ailemiz başımızın tacıdır. Anne babamızın hakları ödenmez. Fakat bu hakları gözetirken, kollarken kendi hayatımızı ve sorumlu olduğumuz asıl insanları ihmal de ediyor muyuz? İşte belki de bu sorunun cevabını biraz deşeceğiz bugün. Yeniden, yeniden hatırlatıyorum geliyor ya şu ekranda adım adım insan Instagram hesabında aile sınırınızın, ihlal edildiğini düşünüyor musunuz? Aile içerisinde kendi bireysel sınırlarınızın ihlal edildiğini düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız bize yazın Bakalım çözüm olarak ne önereceğiz diye başlayalım Efendim Zehra Hanım Ben size kahve ikram edeceğim Şöyle Ankara'nın soğuk havası Sisli havasındayız bugün Ama biz inşallah bu sınırlar meselesindeki Tüm sisleri kaldırmak niyetiyle Bismillah diyoruz Ben kahveleri doldururken size efendim Direkt soruyu yöneltsem Desem ki aile içi Sınır ne demek? Aile içinde sınır mı olurmuş? Ne demek efendim? Peki, ne teşekkür, teşekkür ediyorum. Evet. Sınır kelime itibariyle biz duyduğumuzda kendimizi çok iyi hissettirmeyen kelimelerden bir tanesidir. Şimdi bu noktada sınır derince sanki e, bir e, kısıtlama, bir darlık, bir e, sınırlama, bir cezalandırma var gibi zannediyoruz ama aslında sınır Alandır, alanın e, tanımını yaparken işin içerisine sınırlar girer. Şimdi ülkemizi düşünecek olursak eğer bizim e, ülkemizin belli sınırları vardı ya da bugün burada sizin ve benim aramda belli bir sınır var. Teşekkür ederim. E, aramızdaki bu sınırın bir üç katı mesafe olsa aramızda ve biz e, o uzak mesafede sizinle ilişki kurmaya çalışsak e, ne kadar rahat ederiz? Şu aramıza bir 5-6 metre koysak çok uzak. Evet. Olur. Stüdyo şartlarında değil mi? Hoş evet. olmaz. Sosyal ortamda da çok hoş olmaz. Evin içinde de çok hoş olmaz. Ya da böyle sizinle şu aradaki mesafeyi de e, atsak ve böyle diz dize neredeyse yakın otursak bu da çok rahat. Olmaz, rahatsız edici olur. Şimdi ilişki aslında sınırları koruyabildiğim, önce kendi alanımı ve sınırlarımı koruyabildiğim yerdir diyebilirim. Neden önemlidir? Şimdi evet çok yakınlarımız... Kişisel sınırlarımıza girse yani işte kişisel sınırdan kasıt elleri yana açtığında ve şöyle bir kendi etrafında döndüğünde o alan senin kendi e, güvenli alanın ve kişisel alanın. Şimdi o alanın içerisine evet sevdiklerini, güvendiklerini, inandığın insanları alırsın ama... O sınırın içerisine hiç tanımadığın birinin yaklaşması, işte toplu taşımada ya da ne bileyim bir yerde sırada beklerken dibimize gelmesi kişinin bize kendimizi kaygılı ve gergin hissettirir. Belki de sınırlarımızı korumak bizim doğuştan getirdiğimiz ve fıtratten de ihtiyaç duyduğumuz bir durum. Şimdi o zaman ilişkide, aile içerisinde sınırları konuşmaya ufak ufak başlayalım. Ee, nedir, nedir aile içindeki sınırlar? Aile içindeki sınırlar aslında ilişkideki sınırlardır, iletişimdeki sınırlardır. Ee, baskın karakterlerin e, ilişkide olabileceği gibi çok pasif, e, çok ım, Nasıl bir kelime doğru olur? Ee, daha böyle mülayim deriz ya hani yumuşak saati yumuşak insanların olduğu ilişki sistemleri de vardı. Şimdi aile içerisindeki sınırın ihlali ne demek? Ee, ailenin içinde baskın olan bir karakterin e, etrafındakilerden diğerlerinden sürekli bir şeyler istediği haldir diyebiliriz. Ya da onların... Ee, artık büyümeye başladığını, bu hayatın birer bireyi ve yetişkini olmaya başladığını e, kabul etmeme ya da görmeme halidir. Hani e, bazen 40 yaşındaki evladın e, arkasında anne hala daha işte onun üstünü örtmeye çalışıyor. Ona kazak veriyor. Yemek gidiyor. Bunu da ye bunu da ye. <gülüyor> Şimdi bu gibi durumlarda. Aslında evet o hani her anne baba evladı için en iyisini ister, en güzelini ister. Ee ona çok merhametle yaklaşır ama bizler artık 3 yaş sonrasında evlatlarımızın büyümeye başladıklarını, sınırlarının olduğunu, onların sınırlarını ihmal etmemek gerektiğini ve onlara sınır bilinci kazandırmamız gerektiğini bileceğiz. Ee sınır bilinci kazanmazsa eğer kendini koruyamaz. Aslında... Hani psikolojik sermayeden hele ki şu pandemi günlerinde daha sıkça konuşur olduk psikolojik sermayeyi. Psikolojik sermayeyi daha güçlü kılan ne düşünürsünüz bilmiyorum ama sınırlarımı korumam değil midir? Muhakkak. Ben izin vermeden birilerinin benim hayatıma aniden dalması, beni sabote etmesi, beni ihlal etmesi, beni dinlememesi, duymaması bunların her biri bana kendi dünyamda kendimi kötü hissettiren basamaklardır. Belki o anda işte anne babadır, işte kayınvalidedir, kayınpederdir ya da işte aman komşum kırılır diye düşüne düşüne aslında kişi belki susuyor, o anda susuyor, o anda cevap vermiyor Kırmak istemiyor, incitmek istemiyor. Kendinden fedakarlık ediyor ama e, belki kısa vadede anlamıyor ama uzun vadede o susmaları, e, taviz vermesi onun hayatından, onun psikolojik sermayesinden çok şey götürecek. İnsanlar olan güveninde bir zaman sonra sıkıntı yaşayacak. Hani e, sizinle işlemiştik merhamet konusunu, merhametten maraz doğar mı diye sormuştunuz ya bana. E, biz böyle çok verici olduğumuzda, ya da e, bizim dışımızda bile olsa durum biz kendi irademizle koşup gittiğimizde bir şeyleri düzeltmeye çalıştığımızda e, bir zaman sonra üzülen biz olabiliyoruz. Ya da insanız hepimiz bir beklentiye girebiliyoruz. E, bizim zor anımızda yanımızda olmadığında da şu cümleyi insani çok insani ve fıtri diyebiliyoruz. E, ben onun her şeyine koştum da işte yanımda olmadı da destek olmadı da falan ama o sana gel demedi ki. Bazen hani e, sınır ihlaline tekrar bağlayacağım konuyu, e, hayatta bizim rollerimiz vardır. Anne rolümüz vardır, eş rolümüz vardır, ev hanımı rolümüz vardır, öğretmen rolümüz vardır. İşte burada e, icra ettiğiniz bir meslek var ama diğer tarafta da evet işte anne, eş bir sürü rolümüz var. Şimdi sınır aslında sınır problemler de karşımıza çıkıyor. E, Serdar Bey'in. Ya da anne Neslihan'ın sadece bir role kendini kaptırması. Yani sadece anne ya da eş Neslihan ya da Serdar olursa ve diğer rollerini unutursa ya da bu rollerini kendi içinde dengeleyemezse eğer uzun vadede sıkıntı yaşar. Ayrıca ben ilişkimde kendimi unutursam, kendimden vazgeçersem, ben olmaktan çıkarsam, kendimi önemsemezsem ben önce kendi içimdeki sınırlarımı ihlal etmiş olurum. Hı hı. Ben kendi sınırlarımı ihlal ettiğimde bir zaman sonra da ben bunları yapmak istemiyorum dediğinde bıraktığında ya da kayınvalidenin her gün evine çıkıp önce onun evini temizleyerek güne başlamadığında o her zaman yaptığın şey senin artık üstüne biçilmiş bir kıyafet olur. Aman aman öyle bir tehlikeli noktaya geldi ki diyor ki yani bu var. Şimdi şunu açalım. Kayınvalideler kızacak. Ne yani gelinin benim gelip evimi temizlemeyecek mi? İhlal mi ettik yani onun sınırını diyoruz? E, hepimizin öncelikleri var. E, eğer gelini sabah kalksın da evini bıraksın, benim evime gelsin, kahvaltıyı hazırlasın e, ve e, bu şekilde e, temizliğini yapsın, akşam yatmadan kocasını çocuklarını alsın evine gitse Şimdi böyle bir dinamikle evlenmişse... Siz önce bunu söylediniz mi? Bizim evimizin düzeni bu. Bizim evimizde sınır mınır yok kızım. Ben seni oğluma alırken sabahleyin sen geleceksin, kahvaltıyı hazırlayacaksın, burayıları temizleyeceksin ondan sonra kendi evin. Önce biziz. Hiçbir kayınvalide bunu söylemez. Çünkü bunu duyan hiçbir hanımefendi çok böyle ekstrem dediğimiz, çok böyle e, akıl almaz boyutlarda yaşanan sıkıntıların dışında evet demez, kabul etmez. Ama biz ne yapıyoruz? Sözsüz mesajlar veriyoruz. Sözsüz mesajlar ne? İşte koca başlıyor mesela bugün annemin evini süpürmeye çık, bugün anneme kahvaltı hazırlamaya çık. Bir gün çıkıyor, iki gün çıkıyor baktı ki Aa, ömrü öyle geçmiş ki yıl evliliğinde kendi evinde kahvaltı yapamadım diye ağlayan gelinler yazıyor bana. Bu çok komik gelecek birilerine belki ama böyle aileler var. İşte bu gerçekten sınır ihlalinin en önemli en, örneklerinden biri ve en uçta belki örneklerinden ay, Aynen öyle. Şimdi orada belki hani bu e, hanımefendi bunu... Kendi gönlüyle de yapıyor olabilir, kendi rızasıyla yapıyor olabilir. Aylarca ya da birkaç yıl ama e, bu sistemi alıştırdığında karşısındaki hmm. kişileri ve bir zaman sonra bundan yorulduğunda ve bunu yapmak istemediğinde bu onun görevi adlediliyor. Yapmak zorunda. E, şimdi bakın mesela bardağı e, en uç boyuta kadar doldurmuş olsaydınız, e, tepeleme de olsaydı onun üzerine birkaç damla daha koymaya çalışsak İçindeki dökülürdü. E, hayatta hepimizin e, işte evet fiziksel sınırları konuşuyoruz ama işin bir de psikolojik sınırları var. Ben psikolojik sınırlarımda dikkat etmezsem eğer e, taşırırım o bardağın taştığı gibi kendimi taşırırım, ilişkilerimi taşırırım. E, ne olur en yakınımdaki insanla ilişki halinde olduğum eşimle, evlatlarımla o evin içerisinde e, dengesizlikler yaşarım, sorun yaşarım her zaman, her durumda dengeyi önemseyeceğiz. İşte burası bir sayı doğrusu olsun, işte burası artı yüz noktası olsun, bu eksi yüz noktası olsun, şurası da sıfır noktası olsun, burası denge olsun, eksi yüz ya da artı yüze ben çok fazla kayarsam yani dengeden uzaklaşırsam aslında e, orada sınır ihlalleri de yaparım, e, sınırsız da davranabilirim. Bu sadece dengeden uzaklaşmak ilişkilerde değil, duygularda, psikolojik sermayede, yaptığım harcamalarda, ilişki şekillerimde çok verici olmak. Ve çok alıcı olmak. Ve çok alıcı olmak. Şimdi burada da belki şunun cevabını kendi içimde vermem lazım. İhtiyaçlarım ne? Etrafımdakilerin isteklerine. Çünkü isteklerin sonu yok. E, herkes her şeyi ister ve e, çok da güzel bir hayattır. Yani sen hiçbir şey yapma. E, i̇şte etrafında insanlar pervane olsun. Senin yerine e, senin yapman gerekenleri yapsınlar. Bu hazırcılığa alış. Bakın e, uzun vadede de mesela bu her kim olursa olsun hazırcılığa alışan evlat olsun, kayınvalide olsun, koca olsun. Uzun vadede bu hazırcılığın olumsuz etkilerini kendisi yaşıyor. Hı hı. Çünkü Hiçbirimizin e, ömrünün ne kadar süreceğini bilmiyoruz. E, ben eğer evladımı çok hazırıcılığa alıştırırsam, benim sistemimle de sonra gelen hanımı da onu devam ettirir ve işte o e, hazırıcılığı onu alıştırır ve bu düzene devam ettirirse, e, bu insan bir gün yalnız başına kalabilir bu hayat yolculuğunda. O zaman nasıl kendi e, psikolojik sermayesini doyuracak, kendine yetecek? Ya da bu çocuk bugün 3-5-15 yaşında her istediğini yapıyorsun e, o da işte ne bileyim su istemeden getiriyorsun e, işte istemediği kadar tabağını dolduruyorsun hırkasını veriyorsun ama bu çocuk bir gün tek başına yaşayacak bu hayatta nasıl yaşayacak? Evet bu önemli yani e, buradaki şey e, biz anneyiz babayız e, peşinde pervane olmayacak mıyız e, belli basamaklarda pervane olunur o model olunur o içselleştirir öğrenir artık söylemeden yapılır. Hani sürekli e, eğer bir sorumluluk bilinci kazanmamışsa sürekli sen ona ödev yap ödev yap ödev yap dersiniz e, beşinci sınıfa giderken de dersin 18 yaşına gelirken de dersin sürekli dersin bunun sonu olmaz. İşte burada belki de sorumluluklarımız ve ödeyeceğimiz bedeller sınırlarımız da gösteriyor. Aynen. O zaman aile içi efendim sınır vardır. Bu aile içi sınır dediğimiz şey psikolojik sınırlardır. Bunu idrak etmek çok önemli. Ailem diye yani ben onu doğurdum, büyüttüm, okuttum diye sürekli benim psikolojik olarak iyi hissettiremez. Sürekli benim isteklerime hizmet edemez. O zaman kendisi olmaktan çıkar. Bir birey değil ben bir köle ve kurban seçmiş olurum kendimi. Ama ben onun iyiliğini istiyorum dediğimiz şey. Öykümüzde bakalım Serdar Bey'in ortaokul hayatı. Yani ortaokulun başında eğitim hayatı bitiyor e, ve bir tamircisine veriliyor ve anladığım kadarıyla ben Öykü'den, Serdar Bey de böyle hani tuttuğunu koparan birisi iş anlamında. O, o çıraklıktan geldiği e, serüven onu bir tamircisi yapıyor, dükkan sahibi oluyor. Varlıklı oluyor ama bir türlü kendi başına bir birey olamıyor çünkü... İş çıkışı annesinin evine geliyor en önce. Evli ve çocuklu bir adamdan bahsediyoruz. Çok size yakın geliyordur bu hikaye. Başka türlü dinamikleri olan ailelerde de bunları duyuyoruz. Geliyor annesinin evine ve her akşam onun ekmeğini getiriyor. Ama bu annenin Allah korusun bir felçli durumu mu var yataktan kalkamıyor mu eğer Serdar Bey onu iş çıkışı her gün görmese anne fiziksel anlamda bir sıkıntıya mı girecek baba her gün sabah kahvehaneye gidip akşam geliyor çünkü akşam zaten evde ekmek var onun yerine onun vazifesi olan her şey yapılıyor onun yerine e burada mağdur olan bir Serdar Bey var bir de Serdar Bey'in karısı ve çocukları var Şimdi biz biraz öykümüzü değerlendirelim mi? Nerelerde sıkıntılar var bu ailenin içinde sınır ihlali, bu sınır ihlali, bu sınır ihlali? Tikler atalım. Neler başlayalım? Bence safi sınır ihlali. Yani, yani full <gülüyor> e, hepsi ve bazen sanki şurada karşımıza çıkıyor. E, ailede biri güçlüdür birçok şeyi üstüne alır, birçok şeye e, etrafındaki o diğer aile fertleri istemeden koşar. Burada farklı bir sorumlulukta almış Serdar Bey. E, o güçlü duruş, e, ikinci kazanç dediğimiz durum var ya herkesin her şeyine koşuyor, takdir alıyor. alıyor. İşte Serdar halleder, Serdar yapar, of Serdar bir gaza geliyor yıllarca. Bir de eğer bundan, bununla beslenen bir yapı varsa sürekli, Tırnak içinde kullanılma ifadesini kullanacağım ben burada artık maalesef. Evet. Ailemizin yanında olmalıyız da ne zaman eniştemize, bacanağımıza, eltimize hayır diyebileceğiz. Yani hayır, hangi noktalarda hayır hakkımız var bizim? Ya da kayınvalidemize. Ee, şu da bir gerçek, şunu da empoze etmek istemem. Ben gelenekçi bir e, yapıdayım, herkes bilir. Ee, i̇nşallah bu haftasında kayınvalidem gelecek, mutluyum. Şimdi kayınvalidesi kim bilir onlar arası nasıl gibi sorular da geliyor bana. Evet. Şimdi biz Allah rızası için destek olacağız. Evet. Yaşlılarsa, yalnızlarsa onların yanında olacağız. Fakat ihmal etmeden kendimizi bu çizgiyi niye biz toplum olarak belirleyemiyoruz hayatımızda? Yani herkese mavi boncuk dağıtıyoruz, kendimize gelince hiçbir şey yok oturuyoruz. Ben kullanıldım, ben heba edildim, hiç de iyi olmadım da şöyle de böyle de diyoruz. Yıllarım geçti diye son şikayet ediyoruz. Ama Hep işte. kullanıldım, hizmetçi gibiydim. Hı, bu ifadeler bir kurban şöyle, ifadeleri. şöyle bir şey de var. Şimdi diyorum ya hani ikinci il kazanç elde edebiliyor kişi bundan. Yani işte alkış alması, takdir alması övülmesi belki onun ihtiyaçları bunlar. Onun ihtiyaçları doyuruluyor. İhtiyaçları doyurulurken yaş alıyor, yaş ilerliyor. İşte belli bir noktaya geldiğinde de artık o enerjisi kalmamaya başladığında ve baş edemediğinde ve yorulmaya başladığında ve bırakmak istediğinde de o zaman insanlar etrafında onu yargılamaya başlıyorlar. E, o zaman ayılmaya başlıyor ama orada da işte o sınırını e, koruyamıyor. Şimdi düşünsenize ben bugün evden çıktım buraya geldim. Hı -hı. E, evden çıkarken yanıma işte bir şarj cihazımı almayı unuttum ve şarjımda yüzde otuz falan kalmış ve ben buradan sonra da işlerim var. Onun bana yetmesi lazımsa eğer o e, var olan mevcuttaki yüzde otuz şarjımı ne yaparım? E, telefonumu tasarruf moduna alırım. Kulaklığı takıp müzik dinlemem. Arkadaki fazla uygulamaları kapatırım. Instagram'dan video izleme. <gülüyor> e, Onun sınırlı ve e, Nasıl söyleyeyim? Düzenli kullanırım ki beni eve gidene kadar idaresin. Şimdi biz insanlar da evet her güne yeni başlarken e, böyle bir enerjiyle ve depolarımız dolarak başlıyoruz. Ama bu enerjiyi de e, sınırlı kullanmamız lazım. Yani sabah uyandım %100 şarjım, gece yatağa girdim uyuyacağım. Orada bile %10 falan kalması lazım çünkü hemen uykuya geçemiyorsun. Hı hı. Şimdi e, orayı eğer o şarjını günlük limitini sen... Dengeli kullanırsan akşam evinden e, işinden sonra evine geldiğinde evine ölmeye gelmezsin. Hmm. Açıp da o televizyonu koltuğun karşısında uyuya kalmazsın Tüm gün seni bekleyen evlatlarını ve eşini yok saymazsın. Bakın bu bile yani evdeki annenin babanın e, çalışıyor olsun olmasın m, belli bir süre beklendiğinde ve sonra akşam eve geldiğinde o evdekilere hak ettiği ilgiyi vermemesi Onların sınırını ihlal etmektir. Hı hı. Ee, yakın zamanda bir hocamla yapmıştım bir yayın. O demişti eve ölmeye gelmeyin diye. Çok güzel bir Hiç abi. unutmuyorum. Yani böyle durup <gülüyor> durup şey gibi e, kazındı. Örnek gibi. de bu aslında evet. eve ölmeye gel. Yani dışarıda bütün evet. eforumuzu bütün ilgimizi, bütün hayat neşemizi harcıyoruz. Eve geliyoruz. Çocuklar oyun oynamak istiyor. Yorgunum, al şunu, yatır şunu. Kadın biraz sohbet etmek istiyor. Başımı şişirdim, bir sos değil mi? Bu ifadeler de aslında karşımızdaki insanın e, ihtiyacı olan. Her şeye kulaklarını kapatmak da onun sınır ihlali. Yani sınır ihlali sadece bizim değil, vurduğumuz bir şey değil. Değil, bize değil. ait değil. Ee, şey vardı, bir tabir vardı. Ee, sınırları ihlal etmeye e, alışmış olan kişinin yakınında sınırlarını korumayı bilmeyen biri varsa. Orada zaten cümbüş kopar yani o tam kurban ve köle ifadesi tam buraya uyuyor. Çünkü birisi sürekli istiyor diğeri de sürekli veriyor. Şimdi bu her ilişkinin kendi içinde dinamiği vardır. Her ilişkinin kendi içinde sınırları vardır. Ama işte böyle durumlarda biz o sınırları e, göremiyoruz. O sınırlardan çok uzaklaşıyoruz. E, yayının başında dediğim gibi e, bir zaman sonra da kişi e, bunu işte o ilişkilerdeki e, kendini değersiz hissetme yorulmalar başladığında e, durmak istiyor ama o zaman da duramıyor. Mesela şey var e, sınır ihlalleri ne tür sınır ihlalleri yapılır? Hı. Hani daha böyle e, soracak mıydınız? Soracaktım çünkü <gülüyor> o soruya geliyorum. Aile içi e, sınırların olduğunu psikolojik sınırların olduğunu sorarken tamam burada Serdar Bey örneğinde Birçok var ama bizim daha bilmediğimiz sevgili izleyenlerimizin yaşayıp da Aa, bu sınır ihlali miymiş diyebileceği belki de üçüncü bir göz ah. olacak bu sorunun cevabı. Ah, var var. Diler. Şimdi e, ilk örnek olarak şu aklıma geliyor. E, çocuklarımızı işte evde onların mahrem alanlarını korumaları noktasında eğitiriz. E, bunu eğitirken. Yani bu noktada bir bilinç kazandırmaya çalışırken sınır bilinçtir ayrıca. Sınır ruhsal e, sermayenin güçlendirilmesidir. Ben şimdi çocuğuma diyorum ki çocuğum bak senin buraların buraların sana özel bölgelerin buralarına kimse dokunamaz. E, annen baban ve doktorun yanında da ben ve babam varken ancak sana doktor da dokunabilir. Bunun dışında kimse dokunamaz diyorsun e, ama eve gelen herhangi birinin işte e, varlığında çocuk kendini sevdirmek istemediğinde kaçtığında. Aa gel bakayım amcan seni sevecek işte teyzen seni öpecek. E, şunu yaygınlaştırmamız lazım. Mesela ben mümkün oldukça böyle bu noktada hep e, anlatmaya çalışıyorum ve buna dikkat etmeye çalışıyorum. Yaş kaç olursa olsun yani böyle bazen kanın kaynarını öpmek istersin ya seni öpebilir miyim diyorum akraban bile olsa ve o izin verdikten sonra işte onun boyunun hizasına Ben oğluma eğilip... soruyorum. Harikasınız. Yani çünkü sevmiyor, kendi sarılırsa, kendi öperse geliyor ama biz gittiğimiz zaman bir duruyor, Bit inmek bitiyor, istiyor. Bitiyor. Aslında sınırım var benim diyor evet. beden dilinde. İşte dedim ya bu fıtrat. biz doğuştan getirdiğimiz evet. ve fıtrat. Şimdi o var zaten bizde ama bu var olan hani erdemler vardır ve bu ailenin yaklaşımlarıyla beslenir Hı -hı. ve güçlenir konuşmuştuk ya. Sınırlar da ailemizin davranışlarıyla birlikte aslında uzaklaşıyor bizden unutabiliyoruz. Evet. Ee, ne gibi sınır ihlalleri oluyor? İşte e, bedenin sana ait kimse sana dokunamaz bilmem ne falan diyorsun ama eve gelen birine kendini öptürmek istemediğinde aa git bakayım. Ya da ortalık yapıyorsun. yerde bezini değiştiriyoruz çocuğumuz. Bir, iki e, ya da mesela e, çocuk işte belli bir yaşa gelmiş artık duşa girmiş pat diye Giriyor anne ya da baba mesela yani ne olacak işte evladımsın değil onun bir sınırı var onun bir mahremi var girmeyeceksin ee, odasına kapı çalmadan girmeyeceksin yani çat diye dalmayacaksın içeri ki çocuğun da bunu senden öğrensin ve o da senin od odana çat diye girmesin senin sınırını ihlal etmesin sen onun sınırını ihlal etmeyeceksin. Ee, çocuk işte üstündeki hırkayı çıkarmak istiyor aa çıkarma hava soğuk anne ben üşümüyorum aa sen ne anlayacaksın üşürsün. Sosyal medyada bilmiyorum önünüze geldi mi bir tane 3-4 e, aylık bir çocuk tulum giydirilmiş, tulum giydirilmiş, tulum, tulum 6 i̇şte. tane tulumun içine koymuşlar çocuğu. Yanında da şey yazıyor anne üşüdüğü için çocuğu da üşüyor zannediyor. <gülüyor> evet. Şimdi e, ya da mesela çocuğun e, belli bir midesi var, belli bir işte yeme düzeni var. E, Uhun harca dolduruyorsun tabağını ve çocuk yemediğinde kızıyorsun, bitireceksin. İşte sen ne anlarsın doymadın anlar Çocuk doyduğunu anlar. Çocuk lavaboya gitmesi gerektiğini anlar. Çocuk uykusu geldiğini anlar. Çocuk üşüdüğünü anlar. Anlar yani hani böyle sanki çocuk ifadesi olunca e, biz yetişkinler e, onları e, eksik görebiliyoruz ya da onların yapamayacaklarını düşünüyoruz. Kendi gözümde gördüm. 14-15 aylık bir evlat telefonda bir sürü uygulamanın içerisinden YouTube'a girdi. Orada istediği videoyu açtı. Videoyu izlerken reklam girdi. Bastı o butona reklam atla dedi ve izlemeye devam ediyor. Şok oldum. Yani Allah'ım dedim şaka mı? Şaka mı? Birim öğretti bu çocuğa nasıl öğretecek daha yeni yeni yürümeye başlamış bir evlat. Ee, o yüzden çocuktur anlamaz değil çocuktur yapamaz değil çocuktur anlar çocuktur yapar bu davranış bu baskı ya da bu sınır ihlali çocuğun özgüven problemi yaşamasına neden oluyor çocuğun e, hayır diyememesine neden oluyor e, neden koruyamıyoruz sınırlarımızı hayır diyemiyoruz yani ee, şimdi bu yayınla ilgili çalışma yaparken okumalar yapıyorum dönüyor dönüyor hayır geliyor dönüyor dönüyor <gülüyor> hayır, hayır da, geliyor ya hayır diyen insanlar kibirli bencil egoist olarak adlandırırsak toplum olarak hiç kimse ayıdemez ama ne ilginçtir ki efendim aynı toplum olarak bizler evet diyen herkesin işine koşan an diyen gönlünü alan o sevgi pıtırcıkları insanlara da aptal kullanılıyor saf bu ya biraz uyanık olmalı diyoruz. Toplum da ciddi anlamda bir sarsıyor insanı. Ne olacağım ben? Oteki o öteki o sürekli bir etiketleme var. Evet denilen yerler vardır, hayır denilen. Biz hayırcı bir toplum olmayı elbiset dilemiyoruz, istemiyoruz ama benim ihtiyaçlarım varken hayır. Benim işte ihtiyaçlarım doğruluduktan sonra evet. Ya yani bu paylaşımı da göz ardı etmemek önemli. Ama az önce Zehra Hanım'ın bahsettiği bir şey. Efendim sınırlar çocuklukta öğretilir. Sınırlı bir sınırın nasıl korunması gerektiği çocuğumuzun sınırlarını fark edip ona saygı duymakla başlar ki ileride büyüdüğü zaman ilişkilerinde hem insanları seven hem ruhsal doyum sahibi mutlu kendi içerisinde uyumlu bir birey olsun. Hayır diyemeyen ve sınır ihlaline uğrayan insanların içlerinde ruhsal bir çatışma yaşadıklarını düşünüyorum. Neden? Gülerek yapıyor işte kalp kırmamak için gönlünü etmek için yapıyor eve geliyor. <gülüyor> diye burnundan nefes alıyor. Aslında direkt öfke problemi. Ben çok görüyorum sınır ihlaline uğrayan insanların. O an patlayamadığı için, o an söyleyemediği için e, birikiyor birikiyor o hayırlar. Bu sefer kendine kızıyor. Ben yapamıyorum, ben edemiyorum, ben kendime bile sahip çıkamıyorum. Kendi haklarımı bile korumaktan acizim şeklinde kendi kendini yaftalamaya başlıyor. Burada da problemler var. En, en büyük problem ne oluyor biliyor musunuz orada? Kendine merhamet etmiyor. O Hı -hı. öz şefkati ve kendine olan saygısı soruna, sorun yaşıyor oralarda. Şimdi ben evladımı eğer evde sınırlarını ihlal etmişsem ve o evde büyürken çocuk hani Bizim içinde büyüdüğümüz aile yapısı, kişiliğimizi, karakterimizi her şeyimizi etkiliyor ya benim doğru bu olmaya başlıyor bir zaman sonra sınırları aşılması gereken bu gibi bir Doğru algı. olan bu oluyor. Şimdi bu çocuk hani dedim ya hep bu yaşında kalmayacak ki bu çocuk yarın öbür gün büyüyecek, lise, üniversite arkadaşları olacak belki işte yurt arkadaşları olacak sonrasında evlenecek ya da iş arkadaşları olacak, evlatları olacak ve o Baskı halinde büyüdü ve öğrendi o ihlalci yapısı, baskı Kur'an yapısını her ilişkisinde devam ettirecek. Maalesef. Ve ne olacak? E, Bu yurgan, emrivaki, anlamayan, dinlemeyen, yargılayan, e, karışan bir e, eş, baba, patron, yönetici olacak. Ve ne olacak? İnsanlar yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacak. Ne olacak? Kendi içinde bir zaman sonra yalnızlaşacak, yalnız kalacak. Bakın e, çocukluk hayat yolculuğunda yetişkinlik, yaşlılık her şey burada, her şey o çocuklukta, her şey o içinde büyüdüğüm ailede gördüklerimde. O yüzden ben e, anne baba olarak evladı için en iyisini yapmak için çırpınan, gecesini gündüzüne katan anne babalarımız çok kıymetli. Ama onların e, doğru bildikleri bir takım yanlış tavır ve tutumlar var. Hı hı. E, tabii ki bizler e, şöyle de bir söz var çok hoşuma gider hiçbirimiz çocukluğumuzun kurbanı değiliz. Bunu danışanlarıma da söylerim. Hı hı. Sen o 5 yaşındaki 7 yaşındaki 10 yaşındaki e, Serdar değilsin. Sen artık hayat yolculuğunda büyümüş, olgunlaşmaya başlamış, kendi kararlarını alabilen, yetişkin, e, iradesi kuvvetli, e, doğruyu yanlışa ayırt edebilecek bir zihnin de var. O zaman çocukluğunun kurbanı olma. Oradaki doğruları ve yanlışları görmeye başla. De ki annem ve babam bildiği kadarıyla en iyi şekilde beni yetiştirmeye çalıştı. Onların doğrusu buydu. Aslında doğru bildikleri... Durum buymuş. Aslında doğrusu buymuş. Ben evlatlarıma böyle davranayım. Çünkü bizler... E Dünya değişiyor, hayat değişiyor, çağ değişiyor, bizler değişiyoruz. Kim 18-20 yaşındaki halinde kalıyor, 40 yaşında fiziken, zihnen, e, biyolojik, psikolojik olarak mümkün değil. Görüşürüz. En basit örneği biz e, hanımefendiler evde değil mi yetişirken annemizin yaptığı şekilde menemen yapıyoruz. Tabii. atıyorum. Evleniyorsunuz, aa diyorsunuz YouTube'a giriyorsunuz yeni yemek tarifleri var. Menemen böyle de yapılıyormuş diyorsunuz ya da bir elmalı pasta böyle de yapılıyormuş. Aa böyle de şekil veriliyormuş diyoruz. Bakın aslında gelişiyoruz. Nerede tıkanıp kalıyoruz? Annen babam yüzünden böyle yaptım. Hep annen babam böyle yaptı. Bunlar kurban sözleri. Bunlardan çıkmak, e, annen babam menemeni öyle yapıyordu. Sen niye evinde aynısını yapmıyorsun? Niye değiştirdin? Annen baban yerde yiyordu, sen masa almışsın. Annen baban sadece bir küçük kasede yiyordu. Sen bir yemek takımı almışsın. E, biraz kutlamalar yapıyorsun. Daha farklı bir aile dinamikleri oluşturmuşsun. Ailende gördüklerin olumlu şeyler, edinimleri onu alıyorsun. Peki neden üzerine katıp farklı farklı... Somut örneklerdi bunlar. Gelelim soyuta. Zihinsel anlamda annen öyle düşünüyormuş, öyle yetiştirmiş seni. Belki doğrusu oydu dediği gibi Zehra Peki şimdi her şeyi değişirken sen neden o duygunu, o bakış açını biraz daha çevirmiyorsun? Doğru olan buymuş aslında demiyorsun. Ne kadar önemli bir şey. Gelişmeye açık bir toplumuz bence. Hele bu çağımızda modern çağda birçok şeyi geliştirme e, amacını gidiyoruz. Ben seansların e, bir patlama olması psikoterapilerde bunun bile buna işaret ettiğini düşünüyorum. İnsanlar uyandığı ve bir şeyleri değiştirmek istiyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil ama bu değişiklik anne babalarımıza bizi düşman etmemeli. Meselemiz bu. Şimdi sen çocukluğunun kurbanı oluyorsun, çocukluğundan böyle oldu diyorsun. İyileşmek için gidiyorsun ama yine öfkelisin. Bu iyileşme değil. Bu kinlenme değil mi? Ay, aynen, aynen öyle. Peki e, şu soruyu da sorduktan sonra e, hatırlatalım bir izleyenlerimize. Bu güzel bilgilerin ardından efendim Zehra Hanım'a sorularınız varsa lütfen gelsin. Buradaymış gelmiş zaten. Adım adım insan instagram hesabındayız. Aile içinde ihlal edilen sınırları konuşuyoruz efendim. Sorularınızı lütfen şimdi yazmaya başlayın. Bir 5 dakika kadar sonra döneceğim ve yavaş yavaş başlayacağız sizden gelen sorulara. Kimler sınır ihlaline uğrar daha çok? Değersizlik duygusu dediniz onu. Devamını getirelim mi? Okey. Nasıl mizaçlar hı. ya da nasıl duygusal boşlukları olan insanlar? Hangi boşluklar bunlar? Onları biraz açıklayalım mı? El alem ne derciler? Ee, az önce sizin de bahsettiğiniz üzere e, bencillik mi yaparım acaba? Diye düşünen yani işte sınır kormaya çalışırken bencil mi e, olurum diyen birilerini kırmaktan çok korkan hayatını başkalarının e, yaşantılarına göre şekillendiren önceliklerini doğru belirleyemeyen e, ve başlangıça da konuştuğumuz e, hayatın içinde bir sürü rolümüz var kendini unutma e, hakkından fazla sorumluluk altına girme, evet. hemen her şeye koşma ya da e, başka aklıma gelen bu kadar. Kaygılı, evet. bağımlılık özelliği Robert. olan değil mi? Kaygılı, bağımlı. E, şöyle e, ne dersiniz bilmiyorum ama sanki ben sınırlarımı ihlal ettirdikçe, psikolojik sermayemi tükettikçe bedenim benimle hastalıklar aracılığıyla konuşmaya başlıyor. Fobilerim, panikatım, kaygı bozukluklarım, belki depresyonum ya da kronikleşmiş olan depresyonum, nefes darlıklarım, obsesyonlarım. Belki bunlar bana mesaj vermeye çalışıyor. Sınırlarını fark et. Sınırlarını dur. Dur. koru. Evet dur diyorlar belki ve e, bence insanın bedeninin kendisiyle konuşuyor olması e, onun için büyük şifa kaynağı. Bu önemli. E, ekleme olarak e, dedik ya onay duygusu, onay alma ihtiyacıma her an hepimizin onay duygusuna ihtiyacı var. Elbette alacağız. Ben bile dönüyorum acaba kimler ne yazmış, nasıl bulmuş programı onaylayanlar onaylamayanlar. Nasıl kendimi daha farklı geliştirebilirim bu anlamda özellikle Instagram hesabında bunu yapıyorum. Demek ki ne? Ona ihtiyacın olması bir hastalık değil. Onay ihtiyacına bağımlı yaşamak bir hastalık haline gelebiliriz zihinsel anlamda. Yetersizlik ve değersizlik duygusu olanlar sınır ihlali yapılmasına izin verir. Çünkü neden? Bundan besleniyor. Övgü almak istiyor. Sevilmek istiyor. Sevgi deposu dolmamış insanlar. Bağımlılık özelliği olan, kaybetme korkusu olan insanlar. Yani Serdar Bey annem babam diye hani kaybetmek istemiyorum. Onlar bana emek verdi. Onların bana ihtiyacı var gibi. Sen olmazsan ne yaparım diye diye diye bizi büyük bir kral ya da kraliçe ilan edenler varsa anne babamızda Yine bundan da mahrum kalmak istemiyoruz. Ne kadar rahatsız olsak da. Serdar Bey her akşam annesinin evine ekmek almaya gidiyor. Eşini ihmal ediyor. Bu soruna tavsiye geliyor dilime söyleyeceğim de. Zehra Hanım ne der şimdi? Bu bir başlangıç. Bir yerden yaptıklarını durdurması lazım. Değil mi? Sınır ihlali var çünkü. O ilk şu geldi aklıma. Mesela evde evlatlar var. Ee, o erkek evlat... kardeş var evde. Heh, ee, şimdi Serdar Bey kendine ufak ufak çekebilmeli. Yani... İnsanlara bir anda hayır diyemeyiz ya da sistemi e, akışında giden sistemi bir anda bozamayız. Hani adım adım baby steps deriz ya bebek adımları şeklinde i̇şte bebek nasıl ki doğduğu anda merdiven çıkmıyorsa, doğduğu anda kuru gıda yemiyorsa, doğduğu anda yürümüyorsa işte bunun için belli bir süre gerekiyorsa e, bu gibi durumlarda da Böyle bir anda değil de yavaş yavaş ufak değişimler yapmak gerekir. Mesela evde evlat varsa işte oğlum bugün işte babaannenin ekmeğini götür. Bir git bak bakayım başka eksi ihtiyacı var mı? Böyle haftanın 6 günü kendisi gidiyorsa eğer böyle bir 3 gününde 4 gününde çocuğunu gönderelim. Pazartesi, çarşamba topla ekmeği al anneciğim buzluğa at buzluktan çıkarıp yersin. Ekmeksiz de kalmadı siz de işinize zaman ayırdınız. Hı hı. Pratik çözümler değil mi? E, pratik çözüm Bu da, ama e, devam edecek. Bu da edicek. bitirmek gerekecek Çünkü bir Çünkü sadece ekmek değil ihtiyaç orada. Hani ekmeği aldı buzluğa koydu tamam ama ekmeğin dışında da bir sürü şey var. Yani oğlum ben senin işte bir gül e, cemalini görmek Her istiyorum. Her günemde. Seni görmeden işte günüm iyi geçmiyor gibi şeyler ardından gelebilir. Yani o yüzden e, belki işte diyorum ya haftanın belli günlerinde uğramak ama diğer günlerinde de işte e, evlatları görebilmek. Göndermek, eşini göndermek, evdeki kardeşi bu noktada bir harekete geçirmek. Bunun dışında tavsiye olarak aklıma ne geliyor? Tefil ee, işte... olması meselesi, ah. kardeşinin borçlarını ödemesi meselesi maddi olarak da hırpalanıyor. Hı -hı. Arabasını satmış. Banka kredisi ona kaldığı için. Evet. Şimdi insanlar şunu unutmamalı. Evet hani anne baba saygıda kusur etmeyeceğiz. Ee, bizim önceliklerimizi doğru belirlememiz gerekiyor ama artık e, evde bir eş var, çocuklar var, onların gelecekleri var. Rızkı var. E, onların evet riski var. E, bu gibi durumlarla başvuranlarımız da oluyor ne yazık ki ve e, çıkamıyor işin içinden. Yani kadın o kadın e, erkek adam değişmedikçe ve o kendi sınırlarını belirlemedikçe... Kadın ne yaparsa yapsın ne kadar tepki gösterirse göstersin o evdeki huzur ne kadar bozulursa bozulsun o adam bugün eniştesinin yarın halasının öbür gün işte dadısının dadısı derler onlar için bir şeyler yapacak. yapacak yani çünkü o kendi sınırlarını koymayı bilmiyor bu hayatta daha işte tam serdar olamamış burada yaş önemli değil ki değil 20 değil 40 değil 60 bile olsa Aynen, devam kendi edelim. sınırlarını koruyamadığı sürece bu devam edecek. Önemli. Peki sorulara geçelim madem sizden gelen sorulara. Şunu da söyleyelim öyle geçelim. Sınırları nasıl koruyabiliriz? Sizden gelen sorular şu sorumun cevabı. Ana soru baştaki soru. Aile içerisindeki ihlal edilen sınırları bizler nasıl koruyabiliriz? Ailemizi kırmadan, dökmeden, incitmeden diye soracağım ama şimdi bunu sorarken e, siz hayır dediğinizde karşıdaki üzülecek, surat asacak, küsecek Sınırlarınızı korumanın tek yolu karşınızdan gelecek tepkiye karşı dirençli olmanız. Siz eğer ay ben onun suratını mı çekeceğim şimdi bana küser şimdi bana naz eder ben onu çekeceğim dediğini yapayım demeye devam ederseniz bu böyle bir hamsterın o dairede dönmesi gibi bir kısır döngüye dönüşebilir diye düşünüyorum ekleyerek sorular gelmiş açalım mı? Şöyle efendim. Adım adım insan güzel yorumlar yapanlar var çok teşekkür ediyoruz ama ve lakin şunun altında bir yorum gördüm. Dur dur mesajdan bir dakika elti elti o soru önemli hemen açıyorum. Efendim kusura bakmayın hazırlıksız kızı ama şimdi diyor ki bir izleyenimiz e, eltime diyor ay şurada buldum. İsim vermeyeceğim elti işin içinde olduğu için. Merhabalar Tuba Hanımcığım demiş teşekkür ederiz efendim. Eltim ilişkimizde sürekli incitici yıpratıcı davranışlarda bulunuyor. Bu konuda eşimle anlaşamıyoruz. Eltime sınır koyunca eşimle tartışıyoruz. İlişkiye devam etsem kendimden ödün verdiğimi mutsuz olduğumu hissediyorum. Ne yapmalıyım? Açık iletişim kurulmalı yani burada eşle konuş belki bu konuda eşe ver yansın etmek ya da eşin çözmesini beklemektense o elti ile açık iletişim kurulmalı. Onunla bir araya gelip işte böyle bir kahve yapıp çatışmaya vardırmadan tartışmadan bak ben bunu bunu bunu evet seni çok seviyorum. Senin kişiliğinle alakalı değil bu söyleyeceklerim şahsi algılama deyip böyle bir önden bir sakinleştirmek ve yapmak sonra ben Zehra olarak... Şu şu şu davranışları kendi içimde tölere edemiyorum, e, törpüleyemiyorum, hani susmaya çalışıyorum, görmezden gelmeye çalışıyorum, şahsi algılamamaya çalışıyorum ama ben e, bunları kendi içimde tölere edemiyorum. Seni çok seviyorum, ilişkimizi çok seviyorum. Ama bu pürüzleri de törpülersek eğer senle birlikte ilişkimiz daha kaliteli hale gelecek. İşte, ben öyle düşünmüyorum, ben öyle hissetmiyorum. Ben bu konuda başka türlü düşünebiliyorum diyebilmek, karşıdakini kırıyorsa o karşıdakinin problemi. Evet. Biz bunu algılayamıyoruz. O alınıyorsa yani evet. e, şöyle. Kişiselleştiriyorsa. Aynen öyle o kişiselleştiriyorsa ve çok alıngan bir yapıdaysa burada da yapılabilecek çok bir şey yok. Yani bu böyle devam edecek ya da açık iletişim kuracaksa. Aynen açık iletişim artık kendi işinize bakacaksınız o da bir şeylerin değiştiğini görecek ya ona alışmaz için zaman verin. Bazen zaman vermiyoruz. Hemen bir şey yaptık sonuç alamadık diyoruz. Biraz demlensin, biraz içselleştirsin. E, o soğuk şokun etkisiyle biraz vücudu ısınsın değil mi psikolojik olarak? Sihirli bir deneyimiz yok. yani evet. Pekala eski eşim demiş bir izleyenim. Sınır tanımaz halleri yüzünden boşanmak zorunda kaldım. Şimdi çocuklar bende ama hala ailemize müdahale ediyor. Bu da beni çok yoruyor. Boşanıyorsun ama ortada çocuklar olunca sınır koyamıyorum. Nasıl sınır koyabilirim? Lütfen akıl verin demiş. Ya çok özel ve zor bir durum. Hani direkt şahsi bir şey söyleyemem ama burada beyefendiyle olan ilişki sürecinden bir anda değil böyle yavaş yavaş uzaklaşırken ilişkiyi çocuklar üzerinden götürmeyi deneyebilir. Evet. evet. Yani çocuklarla ilgili sadece eşinizin eski eşinizin çocuklarla ilgili hakkı hukuku var onların hayatıyla kararlarıyla alakalı belki burada ona kapı açıp bu mesele seni ilgilendiriyor bu mesele benim meselem gibi bir yaklaşım önemli. Şimdi bir izleyenimiz iyi çalışmalar demiş teşekkürler efendim benim de aile içerisinde sınırlarım ihlal edildi abimle ve yengemle bir de yeğenim vardı yaşıyorduk. De böyle durumlar var işte aynı evde yaşayınca. Ben üniversite sınavına hazırlanıyordum. Anneme ben çalışamıyorum dememe rağmen beni dikkate almadılar ve sonucu kötü oldu. Şu an ben yıprandım sadece ama aileme sorduğumda sadece dedikleri şey sen kendin yaptın. Sizce görüşleri doğru mu? Kız evlatların değeri konusunda değinirseniz sevinirim demiş. O tabi apayrı bir konu ama aile içerisinde yaşadığı için hani bu kalabalık ortamdan dolayı istediği şekilde üniversite sınavına hazırlanamamış ve kazanamamış bir durum. Kurban da var hafiften sanki biraz hı hı. bu esintileri alıyorum. Ne dersiniz? Yaşı çok genç evladımızın. Ee, evet hani ömründen bir sene geç, geçti gitti. Ee, istediği yeri kazanamadı tutturamadı ama e, insan bir şeye kendi e, hedef koyduğunda ve kilitlendiğinde e, nice olmazları olduruyor, nice örnekler düşüyor karşımıza. E, bu noktada belki işte evdeki çocuğun varlığı, işte gelen kapı, telefon ses, gürültü. E zaten pandemi döneminde evlerimizde çalışıyoruz. Online ders dinlediği zamanlarda eminim ki hani o kulaklığı taktığında dışarıdaki seslere karşı zaten kapanacaktır. E, o derslerden sonra da işte ne bileyim en geç saat 8'de 9'da uyuyup mesela ilk aklıma gelen çözüm bu olduğu için paylaşıyorum. Sabah gece saat işte akşam 9'da falan onda uyuyorsa ondan sonra işte saat 3'te 4'te uyanırsa mesela uykusunu ve evin en sessiz olduğu zamanlar, benim de çalışmaya en çok sevdiğim vakitlerdi. E, oralarda daha verimli çalışabilir. Belki hani o e, işte Sınava hazırlanmak böyle çok yokuş dik olmayan bir dağda böyle tık tık tık tık tık adım adım gitmek gibidir. Durmayacağız, arkamıza bakmayacağız, yavaşlamayacağız, hızımızı kesmeyeceğiz, ee, hedefimize kilitleneceğiz. Derdimiz o tepeye çıkmak, o sınava atlatmaksa eğer e, farklı çözümler üreteceğiz. Yani bu hayatta çözüm odaklı davranmadığım sürece hep sorun, olur. Hep sorun yaşarım. Burada o kadar güzel bir şey ki aslında söylediğim sınırları. Sınırlar çit değil benim metaforlarımdan birisidir kullandığım sosyal medya hesabımda da çit değil kapısı var e, hafif böyle esneyebilir duvar değil tamam taş da değil. Yani esneyebilir. O zaman ben sınırlarımı nasıl esneteceğim? Sınırlarımı tanımayan aile bireylerim varsa ben kendi geleceğimi, haklarımı, hayallerimi nasıl koruyabilirim? Alternatif düşünceleri üreterek. Ben şu saatlerde çok ses oluyor da çalışamıyorsam o zaman şunu şöyle yapayım, o zaman bunu böyle yapayım. Bunu böyle yaparsam şöyle olur gibi sorunu tespit edip çözüm için neler yapabilirim oklarını çıkarmak sizi alternatif düşüncelere ve çözümlere ulaştıracaktır. Yani sınırlarım ihlal ediliyor. O yüzden böyle oldum. Bu kurbanın ta kendisidir. İşte burada biz çıkacağız. İrademizi kullanacağız, aklımızı kullanacağız. Ve yine isimsiz özellikle rica etmiş hemen okumak istiyorum. İyi günler demiş. Kayınvalidem yeni evliyiz diye sürekli çocuk diye soruyor. Kırmadan nasıl yapabiliriz? Yani artık çok kafaya takar oldum üzülüyorum. Çocuk nerede? Çocuk var mı diye soruyormuş. Evet bu da mesela değil mi? Bir bu ihlal şirket aslında şirket ama evet. iyi niyetli bir ihlal babaanne olmak istiyor. <gülüyor> ee, yine açık iletişim aslında hani e, anne ben de istemiyorum değil istiyorum ama e, hayatta her şeyinde bir vakti zamanı var e, diyebilir. Hı hı. E, ya da işte mi biz olunca haber vereceğiz sana gibi de, evet, evet. bu da önemliydi şimdi çok fazla farklı sorular da geliyor onları da elemek zorunda kalıyorum e, dolayısıyla e, yine Kayınvalide gelin ilişkisi de çok fazla var ama şöyle bir soru isimsiz okuyorum anlıyorsunuzdur siz zaten soruyu okuyunca. Tuba Hanımcı hayırlı yayınlar demiş eşimin ailesine karşı sınırlarımızı koruyamıyoruz. Bir hanımefendi bunu yazan. Bize gelmek istediklerinde benim müsait olmamam olmamam onlara göre saygısızlık. Arkamdan konuşan dedikodu eden eltim ve yakınlarıma karşı sınırlarımı çizmeye çalışırken bile konuşmadığım için kayınvalidem tarafından tepki görüyorum. Çocuklarımın arası bozacaksınız diye bana söylemlerde bulunuyor. Kayınvalide bulunuyor bu, bu tepkiyi. Sadece mesafe koymamla söylemekte. Sadece söylüyormuş mesafe koyarak. Bu durumda doğru sınır nasıl olmalı? Hemen şunu söylemek istiyorum. Kayınvalidenizde eltinizle küsmek sınır koymak değildir. Evet. Sınır koymak ne demek? Sınır koymak e, bir hayır diyebilmek. İki... Tercihlerini, isteklerini sıkıntısız bir şekilde dile getirebilmek demek. Kendi kurallarından karşı tarafa ya da kendi hassas noktalarından, isteklerinden, beklentilerinden çok net bir şekilde karşı tarafa bahsedebilmek demek. Sınır koyabilmek demek saygısızlık değildir, bencillik değildir, açık iletişimin olması gerekir. Hı hı. Açık iletişimden kastımız duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade etmek ardından şu beklentiye girmeyin beni anlayacak ve ulaşacak ona. Bunu zaman, bu zaman alır bunu hemen beklemeyin bunu yine söyleyelim ama bunda siz ısrarcı ve devam istikrarlı olursanız sonuç alabilirsiniz diyelim. Tuğba Hanım demiş bir izleyenimiz bugünkü konudaki kişi Serdar Bey ve eşini kastetmiş bugünkü konudaki kişi eşim ama bazen de benim. Şu ana kadar anlattıklarınızı hep yaşadım. Takip para konusuna kadar destek alıyorum. Kaynak yükleme yapılıyor. Fakat daha ne yapmalıyım bilmiyorum. Neyi kastetmiş burada acaba? Sizi ve konutlarınızı takip ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Yani para konusunda herhalde kopma yaşamış artık. Yani para anlamında evet. sürekli borç isteme. Sürekli aile bireylerimizde bizden borç isteyen birine nasıl hayır diyeceğiz? Ya nerede okuduğumu şu an hatırlayamadım da. Şöyle bir pasaj vardı. Ee, i̇stiyor, veriyorsun, istiyor, veriyorsun, istiyor, veriyorsun, sonra artık diyorsun ki yeter vermek istemiyorsun o zaman sanki vermek senin görevin gibi karşına dikiliyor ve diyor ki sana senin boşta kenarda kullanmadığın param var versene hı hı. vermek istemiyorum başka yatırım yapacağım ee, eşimin ihtiyacı var çocuklarımın ihtiyacı var ee, Net olmak gerekiyor belki yani e, belki etrafımızdaki e, sevdiğimiz dostlarımız akrabalarımız e, bunu alışkanlık haline de getirmiş olabilir. E, nice insanlar diyoruz yani etrafta verdiğim borç verdiğim paraları toplasan böyle bir kocaman bir bina dikerdim diyenler. E, o zaman demek ki e, aynı hataya sen de tekrar tekrar düşmeyeceksin. E, baktın hani denersin insanlara daha küçük mevralarla belki hı hı. bir iki kez istedi verdin e, borcuna sadık değildir mesela dersin ki net bir şekilde ben borcuna sadık olmayan insanı sevmem ve borç veremem. Hı hı. E, evet yani burada ihtiyacını sormak para dışında e, ama orada vermemek ve vermemenin ardından gelecek bedeli ödemeye hazır olmak küsebilir, keyfin bilir bunu yapmak. ben Sürekli evet diyorsan ve sen o zaman benim yanımdaysan burada çıkar ilişkisi. Pragmatist dediğimiz ilişkiler mevcuttur. Çok fazla soru var ve benim 5 dakikam kalmış ama isim vermeden bir soru daha var. Bunu bu çok farklı. Ters köşe yapacak şimdi bize. Yine sınırların ihlali var ama bakın nasıl var. Benim eşim de hikayenin tam tersi. Ailesiyle farklı memle memleketteyiz ama araba vesaire değiştireceğimiz zaman kayın e, babam geliyor. Başka bir şey olsa kaynanam diyor. E, babanız var. O kaynanası diyormuş ki babanız var siz merak etmeyin. Her zaman bu oluyormuş. Eşim ailesine güveniyor. Biz karar vermeden onlar bizim yerimize karar veriyor. Eşim de memnun kaynanamlarda çok memnun. Bu durumdan bir tek ben memnun değilim. Eşimle biz daha plan yapmadan onlar harekete geçiyor. Eşime de bunu söyleyince onlar çok iyi. Hep senin iyiliğini düşünüyorlar diyor. Beni anlamıyor. Ne yapabilirim diyor. Olgunlaşmamış çözüm bulamayan bir eşim var. Ne kadar güzel söylediniz. Olgunlaşmamış bir birey olamamış aileye bağımlı. Ergen ebeveynlerle karşılaşmıyor muyuz? Evet, ne yapacak bu hanımefendi? Ee, ne yapacak bu hanımefendi? Zor anladığım kadarıyla eşiyle de konuşuyor ve bu noktada eşi de işte kendi ailesini savunuyor. Ee, eğer her zaman gittiğim yol yani ilişkimde evliliğimde hep şu yoldan gidiyorum, kafamı çarpıyorum. Bu yoldan gidiyorum, kafamı çarpıyorum. Gelmek istediğim yer eğer oraysa yolumu değiştirebilirim. İşte şuradan gidebilirim, daha farklı yollar denebilirim, aşağıdan gidebilirim. Belki birazcık eşini bu noktada uyarmayı ve görmesini sağlamaya çalışıyor. Belki bu davranışını birazcık askıya alabilir. Yani hep bu yoldan gittim, hep onu uyarmaya çalıştım, hep o görsün diye bekledim. Ama her seferinde duvara tosladım ve... Bizim iyiliğimizi istedikleriyle alakalı cümleler duydum eşimden. O zaman gittiğim yolu değiştireceğim. Başka yollar deneyeceğim. Bir süre susacağım. E, bekleyeceğim. E, ya da belki e, maruz bırakma vardı ya terapi yöntemlerinde. E, onların belki baş etmekle zorlanacağı daha büyük bir şey isteyeceğim gibi. E, hı hı. Bir, bir sürü şey olabilir. Ya da ne, kendinizin hallettiği bir şeyi eşinizle yani kendini tek başınıza bir hanımefendi olarak evinizdeki bir problemi hallettiğini sorunu bilsin. Hayır ben bunun anneye babaya yansımasını istemiyorum. Bu bizim meselemiz. Biz onların da hakkına giriyoruz. Burada anne baba evladının sürekli arkasında evlenmiş çocuk sahibi. Anne baba bundan duygusal olarak belki besleniyor ya da el kızına tırnak içinde söylüyorum mahcup olmasın diye sürekli destek çıkıyor. Ama şu an o beyefendi aslında karısına karşı daha berbat bir durumda bir yetişkin bir hani olgun bir adam değil ergen modunda bu da bir kadın için çok itici bir durum gibi. Değilim? Zor bir ben durum sağladım. belki hani şöyle bir iyi bir anına getirdiğinde eşinin bir destek için başvuru yapabilirler. Bir uzmanla birlikte bu konuda yol alabilirler. Ben ufak bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Biraz acele edeceğiz o zaman. O, o, evet. Tamam hemen hızlıca anlatayım. Bir gün bir derviş öğrencileriyle birlikte bir nehrin kenarına gitmiş. Orada işte biraz dinlenelim sohbetimizi orada yapalım diye. O ara, arada da bir çift görmüşler. Karı koca zannediyorum. Bunlar birbirleriyle çok yakın oturuyorlar ama o o kadar yüksek sesle ve bağırarak konuşuyorlar ki onlardan biraz mesafe olarak da uzakta olan derviş ve öğrencileri duyuyor. Bunun üzerine derviş diyor ki öğrencilerine soruyor sizce neden bağırarak konuşuyorlar? Öğrencilerden biri diyor ki birbirlerini duymaya çalışıyorlar herhalde dışarıda oldukları için. Bunun üzerine derviş duruyor diyor ki ama birbirlerine çok yakınlar. Birbirlerini duydukları da belli ve birbirlerini seslerini yükselterek bastırmaya çalışıyorlar. Bunun üzerine e, acaba başka neden olabilir diye öğrencilerine soruyor. Öğrencilerine sorduğunda da öğrenciler cevap bulamıyor ve dervişin cevaplamasını istiyor. Dervişin cevabı çok manidar. Bence sınır e, konusunda önemli. E, derviş diyor ki Hı. kalpleri birbirinden uzaklaşan insanların sesleri yükselmeye başlar. Evet. Kalpleri birbirine yakın olan insanların Birbirlerine bağırmalarına gerek yoktur, seslerini yükseltmelerine gerek yoktur. Onlar birbirlerini çok fısıltıyla bile konuşsalar duyarlar. Ee, fısıltıyla konuştuğumda bile duyabilmem için ilişkimde önce benim sınırlarımı çizmem lazım, benim sınırlarımı bilmem lazım, kendimi tanımam lazım ve kendimi tanıdıktan sonra eşimin de sınırlarını, kırmızı çizgilerini nereye gidebileceğimi iyi anlarım. Ee, son olarak şunu söylemek isterim bizi dinleyen ve dinleyecek olan e, kişilerin ellerine iki tane kağıt alsınlar. O iki tane boş kağıdın böyle ortasına kocaman bir daire çizsinler. Birinin başına sorumluluklarım. Birine de sorumlu olmadıklarım ve maddi lütfen. Bir orada görsünler hani somutlaştırmamız gerekiyor ya bizim bir şeyleri daha iyi fark edebilmemiz için. Bir görsünler bakalım e, kendi e, sorumluluklarının içerisinde neler var, unuttuğu neler var, sorumlu olmadığı alanlarda üstüne giydiği, onun bedenine uygun olmayan e, ne gibi kıyafetler var, neler var bunları bir somut olarak görmelerini e, son olarak tavsiye etmek isterim. Çok güzel bir tavsiyeydi kendi terapistimiz olmak adına. Efendim sevgili meslektaşım, klinik psikolog Zehra Tekin ile beraber sınır ihlalini konuştuk. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Harika güzel bir sohbetti ve bence doyum sağlayacak çok bir programdı. Evet efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve biz her hafta salı ve perşembe günleri Aile içinde yaşanan sıkıntıları, hayat yolculuğunda, handikaplar neler bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Her programda bir öyküyle geliyoruz sizlere ve o öykü üzerinden size aynalama yapmaya çalışıyoruz. Ve yine bir başka adım adım insanda görüşmek dileğiyle efendim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.